Açık Mimarlık'tan herkese merhabalar. Emre Gündoğdu ben. Herkes için mimarlık olarak her ayın üçüncü haftası Açık Mimarlığı değer aldığımız programlardan biriyle daha karşınızdayız. Maalesef çok kötü bir e, gündemle karşınızdayız. Bir buçuk haftadır yaşanan deprem felaketi herkesin hayatını çok olumsuz etkiledi. Çok fazla kayıp var. Başımız sağ olsun, herkese geçmiş olsun. Çok doğru dönemler konuşmak da zor bu dönemde. E, bugünkü programda bu zor dönemde ne konuşuruz, ne konuşulabilir diye düşündüğümüzde biraz böyle evet hepimiz e, ilk anda destekler, ilk andaki ihtiyaçlar üzerine koşturuyor olduk. Bir buçuk haftadır ama çok uzun bir süreç e, önümüzde. Yani çok derin geri gelmeyeceği bir süreç maalesef. Ama e, birçok şeyin de onarılması, toparlanması, tekrar ayağa kaldırılması gereken de bir süreç. Bu başlardaki e, koşturmanın aslında çok uzun vadede devam etmesi gereken e, bir sürece girdik, gidiyoruz. Biraz belki bunun hakkında bir şeyler konuşacağız bugün. Bu şu anda acil olarak çadır ihtiyaçları, bunun hemen üstüne işte konteynerler üstünden, barınma ihtiyaçları üstüne çok gündemde konuşulan meseleler var, herkes takip ediyordur. Biz de biraz böyle aslında sonraki inşa süreçlerine dair başka ihtimaller, bu başka ihtimaller dediğimiz şeyler de aslında gündemde konuşuluyor. Neden bahsediyorum? Biraz böyle e, toprakla e, neler yapılabilir, barınma olabilir, ortak mekanlar olabilir, mutfaklar olabilir, başka başka ihtiyaçlar olabilir, eğitim mekanları olabilir. Aslında yani şu anda muhtemelen çadırından konteynerla, toprak malzemeden e, ahşabına, yine betonlu şeylere ama... Artık herhalde daha düzgün yapılan e, beton alma işlere her türlü mağazlarının gündemde olacağı, her türlü ihtiyacının gündemde olacağı bir periyottayız. Biz bugün toprak üstüne aslında bu felaket sonrası, afet sonrası neler yapılabilir konuşmak istiyoruz. E, bugün benle beraber Mina Öner ve Ceren Yıldırım var. E, i̇kisi de aslında dernekten arkadaşlarımız diyebilirim. Ama ikisi de e, aynı zamanda Poçalana, World'tan, bu toprak yapılar üstüne, doğal yapılar üstüne çalışan e, insanlar. Mina, Ceren, hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, merhaba. Bilmiyorum nasıl bir soruyla başlamak lazım ama belki, çok da hemen hızlıca aslında demin de dediğim şeyden başlayayım. Yani bu afet sonrası toprağın kullanım ihtimalleri üstüne ne düşünüyorsunuz? ne gibi ihtimaller var, neye yarar, neyi götürür, neyi getirir bu toprakla düşünmek diye bir ortaya atarak başlayayım. Bir kere afet sonrasında ki mevcut koşullara bakıldığı zaman, yani özellikle şu anda bizim bulunduğumuz koşullar üzerinden değerlendirirsek malzeme ulaşım çok zor görüldüğü üzere bir yapı malzemesine. Dolayısıyla var olan, şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de neye ulaşabiliriz? Toprağa. Dolayısıyla işte doğal malzemeler, atık malzemelere ulaşabiliriz. Bunlarla da yapılan bir sürü örnek var dünyada. Afet sonrasında hemen acil e, barınma ihtiyacını karşılayabilecek hem dayanımı yüksek e, hem sıcak tutan e, yani çadır haricinde e, yapılar mevcut. Bunların örneklerini görüyoruz. Aslında Ceren bu konuyla ilgili biraz daha araştırma yaptı. Hatta bir tane de bu örneklerin bir tanesinde birkaç tanesinde inşasında da çalıştı. Benim kendi uzmanlık alanım daha çok toprak, e, kerpiç üzerine. Ama işte birkaç malzemenin, atıkların e, kombinasyonuyla bu tip yapılar oluşturulabiliyor. İstersen sen hmm. devam et Ceren. Evet aslında yani senin de dediğin gibi e, yani genel olarak o çevrenizde ne varsa onunla inşa ediyorsunuz. Yani o uzaktan getirme hali, e, tedarik et, etme halinden ziyade böyle bir durumda çevrenizde hangi imkan varsa onunla kendinize bir yer inşa etme süreciyle ilgili biraz örneklerden bahsetmek isterim. Yani bunun tabii sonsuz yani birçok olasılık var her türlü malzemeyle ama biz biraz daha bugün kendimizde çalıştığımız malzemelerden, projelerden ve onların benzerlerinde yurt dışında uygulanmış örneklerden bir derleme yapacağız, yaptık. Yani ben aslında geçmişte bir örtüşip projesinde çalıştım yurt dışında. Earthship'in özelliklerinden biraz bahsetmek isterim. Pasif, pasif solar diye geçiyor. Yani kendi enerjisini üretiyor Earthship. Kendi suyunu elde ediyor. İşte geri dönüşüm malzemeler kullanılıyor. Kendi gıdasını üretmeye çalışıyor. Ve gri, siyah su gibi sistemler geliştiriyor. Aslında belli tip tiplerde yapılar üretmeye çalışıyor Earthship normalde Amerika'da olan bir kuruluş Earthship. ama adı üstünde Nuh'un gemisi aslında şebekeden bağımsız nasıl hayatta kalabiliriz yani bir çölde her yerden uzak bir yerde elimizdeki malzemelerle nasıl hayatta kalabiliriz fikrinden yola çıkmış ve tabi bu kuvvetli bir fikir Dünyanın çeşitli yerlerinde özel projeler olduğu kadar, Minanın da dediği gibi afet sonrası durumlarda da e, projeleri var. E, örneğin Filip, Filipinler'de e, Batuk Windship diyorlar aslında rüzgar gemisi. E, orada bir e, fırtına yaşanıyor, 2013'te çok büyük bir fırtına, Hayant Hayant tayfun diye geçiyor aslında. Bu tayfundan sonra 15 kişi oradaki insanlarla birlikte Earthship grubu Amerika'dan gidiyor ve direkt oradaki 15 kişiyle birlikte sonradan toplamda 80 kişilik bir ekibe dönüyorlar ama fırtınada evini kaybeden insanlar için orada bir yapı inşa ediyorlar ve bu yapının özelliği aslında olabilecek bir diğer fırtınaya karşı sağlam olması. Burada da oradaki malzemeler işte bambu, toprak, araç tekerlekleri ki bu örtüşüp'ün temel geri dönüşüm odaklıdır örtüşüp malzemelerinden biri cam şişeler kullanıyorlar. Ee, yani bir diğer projesi de Haiti'de. Haiti'de bir e, deprem yaşanıyor. 8.1 e, yine e, Örçüp buraya giderek e, tekerleklerle yine, tekerleklerin için toprakla doldurmasıyla inşa edilen e, daire formlu yapılar yapıyor. Normalde biz e, işte orada elimizdeki malzemeler cam şişelerle duvarlar örüyoruz. Örneğin Mina'yla da çalıştığımız projelerde. Burada Cam şişe yok Haiti'de. plastik şişeler var. Böyle bir durumda da yani biz o zaman plastik şişeleri kullanalım gibi bir fikir gelişiyor. Belediye ile görüşüyorlar. Çok büyük bir çöp alanı var. Oradaki plastik şişelerin tuğla gibi kullanılması için yine toprakla doldurularak tuğla gibi kullanılmasıyla bu ört inşa ediyorlar. Bir diğer teknik ört diye geçiyor. Yine bizim geçmişte Bolca çalıştığımız bir teknik Örtbek. Hem güçlü hem hızlı inşa edilebiliyor. Temelde de aslında polipropilen çuval dediğimiz bu güneş ışığına karşı, UV light'a karşı dayanıklı çuvalların içine toprak doldurulması ve sıkıştırılmasıyla yani insan gücüyle sıkıştırılmış toprak tekniği bu çok kolay öğrenilebiliyor çok ekonomik çünkü bölgedeki toprağı kullanabiliyorsunuz agrega ile karıştırıyorsunuz içine stabilizatör koyuyorsunuz ama temelde bir toprak oranın toprağını kullanarak e çok hızlı bir şekilde herkesin öğrenebileceği basitlikte bir yapı tekniği bu e yine burada da çeşitli e dünyada e çeşitli afetler sonrasında çok uygulama aslında Örtbek çok uygulama var bu alanda evet Örneğin e, Cape Town'da e, büyük bir proje var orada. Düşük maliyetli konut projesi. E, i̇şte bildiğimiz mimarlar Şigaruban, Thomas Hederbeek hepsinin yer aldığı bir proje. E, oralı bir mimar. Yani MMA Architects diye duyanda da mutfaatla e, Cape Town'lu bir mimar. E, toprak çuval tekniğiyle karışık teknik ahşap konstrüksiyon. E, aslında bizdeki Bağdadi'ye benzeyen. Ee, bir teknikle oradaki sazlık e, dalları toprak ve bu toprak çuval tekniği earthbag tekniğini kullanarak her bir e, biriminin 4000 euro olduğu bir 10 birimden oluşan bir pilot proje, proje gerçekleştirmiş. Ee, bir de süper bir tekniğinden bahsedeceğim ben ee, süper bir de e, İran kökenli Amerikalı bir mimar var nadarkaliyle. Aslında yani çok büyük ofislerde çalışmış bu kişi. Sonrasında Amerika'ya gidiyor ve orada Kaliforniya'da İran'ın mimarisi, geleneksel mimarisinden de etkilenerek toprak ve kubbe formu nasıl yapılabilir. Ama bu nasıl dayanıklı olur? Fikriyle bu toprak çuval superado bir toprak çuval kubbe teknini geliştiriyor. Aslında bu şöyle ortaya çıkıyor. İlk NASA'nın bir konferansı düzenleniyor, sempozyumu. NASA Mars'ta, ya yani Mars'ın koşullarında nasıl bir yapı yaparız diye soruyor ve Nadar Kalili de bu projeyle geliyor. Oranın toprağını kullanarak dayanıklı bir yapı yapabiliriz. Tabii Mars'ta yapılmıyor bu, ama dünyada birçok yerde uygulanıyor. Barınağın bir insani hak olması. Hızla artan nüfusa, özellikle kırsal alanlarda barınak sağlanamaması, yetişememesi fikrinden yola çıkıyorlar ve bu küresel konut kıtlığına bir çözüm olarak başta öneriyorlar. Kubbe'nin bir özelliği tabi bu aslında doğadan da esinlenen bir şeyi var, hikayesi var. Kemer kubetonos, bunlar monolitik yapılar ve aslında zaman içerisinde yer çekimi ve daire geometrisinden de kaynaklı olarak sıkışarak çok kuvvetli bir hale geliyorlar bunu da hatta yani şöyle bir örneği var doğadan doğada da bunu gözlemleyebiliyoruz örneğin mağaralar çoğunlukla milyonlarca ağırlık taşıyor bu mağaralar milyonlarca ton ağırlık taşıyorlar ama buradaki boşluklar bir kubbe ve tonos formuna çok yakın. Yani doğada da aslında bunun bir kanıtı gibi okuyabiliyoruz. Bu süper adobe kubbe tekniği de son derece güçlü yapılar aslında. Ve hatta Kaliforniya'da deprem kodu testlerinden geçmiş yani birebir ölçekli uygulanarak deprem kodu testini geçmiş yapılar. 6,5 metre çapa kadar da bindirmeli kubbe olarak yapılabiliyorlar. Bunların bir örneği işte Baninajar göçmen kampı. Bizim de geçtiğimiz günlerde inceledik aslında bunu. Baninajar'da bir göçmen kampında önce bir, bir prototip yapılıyor. Sonra oranın sosyo-kültürel özellikleri de göz önünde bulundurularak bu prototip geliştiriliyor. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Tahran işbirliğiyle Kalörtte olan işbirliğiyle burada e, tam hatırlayamıyorum kaç birim 13 birimdi sanırım barınma alanı oluşturuluyor aslında e, geçici olarak tabii bunlar yapılıyorlar bu e, teknik kullanılarak e, bunun haricinde Meksika'da örnekleri var Pakistan depremi sonrasında 2005'te yaşanan e, Keşmir depremi sonrasında yine e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından e, bütçesi karşılanan bir e, süper oda bir tekniği e, projesi var. Pegasus e, çocuk yetimhanesi Katmandu'da e, Nepal'de yapılan 2006'da aslında bu deprem öncesinde yapılmış bir yapı. O anlamda da bu, burası bir köy aslında vadide e, 2006'da e, Julian Faulkner e, Colourth'de eğitim alan biri e, Nepal'e giderek bir yetimhane e, kuruyor burada e, bir e, dernekle beraber bir yetimhane kuruyorlar e, sonrasında e, 2015'te burada bir deprem oluyor e, köy büyük yıkıma uğruyor ama yetimhanede hiçbir çatlak bile yok e, yani e, ne kadar dayanıklı olduğunu aslında bire bir, bir, bir, bir e, bu şekilde deneyimlemiş oluyorlar e, bunun haricinde yine Haiti'de e, Haiti depremi sonrasında bir 2010'daydı, yanılmıyorsam. Bu sefer tek bir, genellikle tek kubbe şeklinde yapılıyor bu yapılar, ama burada absisli, üç absisli bir uygulama yapıyorlar oranın ihtiyaçlarını da giderecek şekilde. Buna da kombit barına diyorlar. Kombit barına da yani buranın kültüründe kombit e, yerel kreola dili diye geçiyor. Yörenin halkı e, normalde tarlarını hazırlarken birbirlerine yardım ediyorlar. E, ve bu şekilde çalışıyorlar. E, yani bir kooperatif komünal anlamına geliyor Aslında e, bu sözcü kommit barına sözcü. E, yani bu bahsettiğim tüm e, projelerinde ortak yanı, işte çeşitli isimlerden bahsettim. Earthship dedim, Earthbeck dedim. Bunlar teknikler. Bunları uygulayan bir sürü gruplar var. İlk gelişim aşamalarında uygulayan gruplar var ama hepsinin ortak özelliği bu gruplar oraya gidiyor, bunu gösteriyor ve oradaki insanlarla beraber bir inşa süreci gerçekleşiyor. Oranın malzemeleri kullanılıyor. Bu yani orada ne malzeme varsa o şekilde hızlı bir şekilde bir üretim bir barınma ihtiyacını e, karşılamaya yönelik e, bir çözüm aslında sunuyor. Bu şekilde. Evet aslında ben de ne sorabilirim diye düşünürken sen gayet güzel her şeyi örneklerle anlattın. Hani aklıma gelen en önemli şey belki şey oluyordu hep klasik yani kerpiç yapılar, toprak yapılar bunlar hep yıkılır gibi bir algı var aslında. E, ülkemizde e, çok da böyle olmadığını, bunların deprem atlatabildiğini düzgün şekilde yapıldığında ve bu yeni tekniklerle çok da iyi olabileceğini zaten örneklerle anlattın. Ve ben de e, en önemli noktayı herhalde bu. İnşaya dahil olmaz. Süreci öğrenme ve sonra oradaki malzemeyle o öğrenilen beceriyle aslında bunların yapılması en önemli nokta herhalde bu. Ki şu anda da Konuşulan, e, belki çok konuşulmayan tabi acil ihtiyaç olarak çadırımız olsun konteynerimiz olsun konuşuluyor ama insanları bu e, kendi evini, yaşam mekanlarını, alanlarını oluşturma süreçlerine dahil etmek bu afet sonrası, deprem sonrası durumda en önemli şeylerden biri diye de yavaş yavaş da olsa böyle seslerde duymaya başladık. Hani bu toprak olan bu tekniklerin aslında buna el vermesi de çok önemli bir nokta olarak gözüküyor. Ee, teşekkürler bu bütün örneklerle anlattığın örnekler ve süreçler için ee, diyeyim. Belki yani o yüzden çok soru soramıyor oldum ama belki minaya tekrar bir e, pas atabiliriz. Onun eklemek istediklerini dinleyebiliriz. Aslında Türkiye'de de bunun yapılmış bir örneği var yani Örtbek anlamında değil ama toprak yapılar açısından mesela Mimar Özgül Öztürk'ün tam olarak Dep Elazığ depreminden önce ürettiği e, sıkıştırılmış toprak duvardan yapılmış. Bir şey var, kadın eğitim ve üretim merkezi projesi var. Ve depremden hasar almadığı gibi deprem süresince de birçok kişiye kapısını açmış bir mekan oldu. Ben bunu hani süreci takip etmiştim o zaman. Toprak yapılar işte bu doğal malzemeler beton kadar güçlü değil mi konusuna da belki birazcık örnek olur. Yani tabii ki de her yapı doğru üretildiği zaman güçlü oluyor ve işlevine göre yapılması gerekiyor. Hani biz demiyoruz ki her yerde doğal yapılar kullanalım vesaire ama şu anda hiçbir şey yokken böyle olanaklarımız var ve el gücüyle de üretilebiliyor bunlar ve hiçbir şekilde de yani yaş e, cinsiyet ayırt etmeksizin herkesin imece usulüyle üretmesine de olanak sağlıyor. E, belki işte bu da yani bu yapının üretim şekli de oradaki insanların bir araya gelmesinde de aracı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman tamam evet çadır dediğin gibi aracı. E, İlk önce alabileceğimiz reaksiyon ama daha sonrasında ya bu insanlara bu çadır veriliyor ama geçiş sürecinde yaşayacak bile olsak bu doğal yapılar biraz daha kişilerin yaşadığı mekanı kişiselleştirebilmesine de olanak sağlıyor bence. Yani mesela bizim Ceren'le ikimizin bir de Betül diye bir arkadaşımız var. Ee, Pocholona Works adı altında yaptığımız toprak sıva resimler var. Ee, bunun üzerine biraz da ağırlık veriyoruz ama yani bu doğal malzeme aynı zamanda o insanların ya yani şu an aklıma geldi işte toprak sıvadığı zaman diyelim ki örtbek bir yapı içerisinde herkesin kendi rengini kendi duvarının tasarlamasına bile olanak sağlıyor. Bence yani bu Psikolojik açıdan da tabii ki ben bunun uzmanı değilim ama kendi mekanımı özelleştirmek de isterim. Buna da olanak sağlayabildiğini düşünüyorum ve toksik bir malzeme olmadığı için de kullanılabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde keşke üniversitelerde de bunu da aslında bir süredir düşünüyorduk zaten doğal yapı malzemelerine daha fazla yer verilse şimdi üniversitelerin e, yaz okulları oluyor çokça işte e, bir mekana, bir köye veya e, herhangi bir yere bir proje geliştiriyorlar ve sonra gidip onu uyguluyorlar. Bunu da daha çok neyle yapıyorlar? Ahşap strüktürlerle yapıyorlar. E, ahşap stüktürle toprağa... E, mix ettikleri oyun alanları olabiliyor. Ee, bunu şimdi bir sürü üniversite yapıyor Türkiye'de. Neden böyle bir projede üretilmesin yaz okulunda? Ee, işte benim zamanımda belki daha önceki programda da söyledim. Ahşap e, yapı tekniği seçmeli dersi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hiçbir zaman açılmıyordu. Çünkü kimse tercih etmiyordu bunlara daha fazla yönelilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve belki AFET'le ilgili daha çok çalışma, daha çok ders açılması gerekiyor. Bir sürü işbirlikçi olması lazım. Üniversite, belediye, odalar, mühendisler, STK'lar. Böyle bir ekleme yapabilirim. Evet, katılıyorum. Evet, yani psikoloji alanında evet uzmanları olmasak da bunların bu dahiliyet e, etkisiyle, imkanlarıyla beraber bu sonraki süreçte çok daha e, iyi, faydalı süreçler olabileceğini ben de düşünüyorum. Belki evet, yani her yapı toprakla, ahşapla belli bir yere kadar belki yapıyoruz. Toplulukların, bir arada yaşadığı kentlerin başka yapısal malzeme ihtiyaçları Yapı ihtiyaçları var. Evet, okey. Bunu yaz yatırmayalım ama yani herhalde artık eskisi gibi tekrar aynı şeyleri de yapmamamız gerektiğinde Acı bir şekilde farkında e, olmamız gerekiyor, farkına varmışızdır diye düşünüyorum. O yüzden biraz bunları da düşünerek aslında bunları hani evet bir geçiş süreci gibi görebiliriz ama sonrası için de başka ihtimalle de açtığını, buralardan e, neler olan, ne bileceğimizi düşünmek lazım diye bir kendimce bir toparlama yapayım. Son herhalde bir bir iki dakikamız gibi belki eklemek istediğiniz bir şeyler varsa tekrar Ceren ve Mina'sı bir söz bırakayım. Ben yani aslında sen konuşurken aklıma gelen bir şey vardı. Ee, biz üniversitedeyken 3 e, tane ya da 2 tane deprem dersi vardı. Aslında o anlamda yani Yıldız Teknik mezunuyuz. Şu anda görüyorum ki hani e, iyi bir eğitim sürecinden geçtik zaten. Belli dersler yani seçimlik ders olarak alıyorduk. Ama dediğin gibi yani bu farklı tekniklerde daha yani farklı süreçlere yönelik e, tekniklere dair de bir uzmanlık yoktu. Mesela bizim okulda geleneksel mimari alanında vardı. Ama biz bunları sonrasında kendimiz gidip öğrendik. İşte gönüllükler yaptık, çiftliklerde çalıştık. E, dediğin gibi yani bu akademilere daha çok dahil olabilir bu tekniklerle. Aslında yani biz uygulamalı olarak çalıştık. Yani akademik programlarda daha çok dahil edilebilir, birleştirilebilir. Başka da ekleyebileceğim bir şey yok. Teşekkür ederiz program için. Bu arada bu konuları konuşabilmek bizim için çok önemli. Çünkü ne kadar çok insana ulaşırsak aslında çok fazla bağlantı da kurabiliriz. Daha çok şey de öğrenebiliriz diye düşünüyorum birbirimizden. Yani işte Geleneksel yapı tekniklerinden modern teknolojiye geçişte bunların bütün bilgilerin e, bağlantılı ve çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda. Evet e, ben de teşekkür ederim Minna ve Ceren. Herkese tekrar e, çok geçmiş olsun. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek dileğiyle görüşürüz. Görüşmek üzere.